Yüz Eser Sokrates'in Savunması Eflatun Atinalılar, beni suçlayanların söylediklerini işittiğinizde neler hissettiğinizi tam olarak anlayabilmiş değilim. Fakat onların ikna edici sözlerinin bana bile bir an kendimi unutturduğunu biliyorum. Bu kadar başarılı olmalarına rağmen, inanın söylediklerinin hiçbiri gerçeklere dayanmıyor. Söylediklerinin tek bir kelimesi bile doğru değil. Öyle çok yalan söylediler ki ben bile şaşırdım. Fakat yalanlarının arasında öyle bir tanesi var ki beni oldukça şaşırttı, ve eğlendirdi. Benim çok iyi bir hatip olduğum ve bu hitabet gücü karşısında yanılgıya düşmekten kendinizi korumanız gerektiği hakkında söyledikleri sözlerden bahsediyorum. Ben ağzımı açıp da eksikliklerimi sergilediğim ve çok da iyi bir hatip olmadığım ortaya çıktığında bu söylediklerinden utanç duymaları gerekir. Hitabet gücünden anladıkları gerçeğin gücü ise o zaman ben de iyi bir hatip olduğumu kabul edebilirim. Fakat asla onların anladığı biçimde değil. Onların söylemek istedikleri çok farklı. Baştan başlayarak suçlanmama yol açan ve aleyhime bu davayı açacak kadar melatosu cesaretlendiren suçlamanın ne olduğunu araştıralım. Bana iftira edenlere bakalım benim için ne söylüyorlar. Beni dava ettiklerini varsayarak bunların suçlamalarını şöyle özetleyebilirim. Sokrates kötü bir insandır. Yer altında ve gökyüzünde olup bitenleri araştırarak, zayıf sözü daha güçlü yaparak, bunları başkalarına da öğreterek suç işliyor ve havesle iştigal ediyor. Suçlamanın özeti aşağı yukarı böyle. Aristofanes'in komedisinde gördüğümüz gibi sahnede havada gezebildiğimden ve benim en ufak bir şey bilmek istemeyeceğim meseleler hakkında bir sürü saçma sapan söz söyleyen Sokrates adlı bir adam dolaştırılıyor. Tüm bunları söylerken, doğa felsefesi öğrencisi olan herhangi birini küçük düşürmek niyetinde değilim. Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza, Platon'un bilinen diğer bir adı da Eflatun olan filozofun yazmış olduğu, Sokrates'in Savunması adlı eserden bir bölümle başladık. Bu programımızda sizlere Sokrates'in Savunması adlı eseri tanıtacağız. İlk çağ Yunan edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Eflatun'un eserlerindeki düşünce anlayışını ve onun felsefede ortaya koyduğu görüşlerini aktaracağız. Önce Eflatun'un hayat hikayesini kısaca aktaralım. Milattan önce 427-347 yılları arasında yaşamış olan Düşünce tarihinin tanıdığı ilk ve en büyük sistemin kurucusu, ünlü Yunan filozofu Eflatun, Atina'da doğar. Sokrates'in ölümü, Platon'u politikadan uzak yaşamaya iter. M.Ö. 389 yılında Güney İtalya'ya gider. Oradan Atina'ya döner ve tarihteki ilk akademiyi kurar. Hayatının son 20 yılını ders vererek geçirir. Eflatun, M.Ö. 347'de 80 yaşında vefat eder. Sofistlerin, Yunan toplumu üzerindeki olumsuz etkileriyle savaşmaya çalışmış olan Eflatun, işe öncelikle bilgi konusuyla başlar. Mutlak ve kesin bir bilginin var olduğu konusunda tümüyle dogmatik bir tavır sergiler. Ona göre değişen hiçbir şekilde bilinemeyeceği için, insan zihninden bağımsız olan değişmez bir varlık olmalıdır, der. Mutlak ve kesin bir bilgiye yarışmak, ve bu bilgiyi başkalarına aktarmak durumundaysak eğer, Eflatun'a göre dünyada sabit, kalıcı ve değişmez olan bir takım varlıklar olmalıdır. O, bu değişmez, sabit ve kalıcı varlıklara ideyalar adını verir. Eflatun'un bütün eserlerinde karşımıza çıkan Sokrates, aynı zamanda eserlerinde oluşturduğu düşünce sisteminin de baş kahramanıdır. Çünkü Sokrates, Eflatun'un hocasıdır. Bütün ömrünü doğruyu araştırmakla geçirmiş olan Sokrates, iyinin ne olduğu ve olabileceği üzerine insanları her zaman düşünmeye sevk etmek ister. Eflatun, kendi kurduğu felsefi değerler sistemini onunla kurduğu, kurguladığı diyaloglarla geliştirir eserlerinde. Sokrates hakkında bütün bildiklerimiz, öğrencisi Eflatun ve dostlarının yazdıklarından ibarettir. Çünkü yaşarken yazılı tek bir satır bırakmamıştır geriye. Sokrat'ın büyüklüğünün öğrencisi Eflatun'un eserlerinde anlattıklarından ibaret olduğunu düşünenler bile vardır. Sokrates, tartışmalarda en cahil adam kendisi olduğu tavrına takınır. Böylece Sofistçe tavrını daha rahatlıkla sürdürür. Basit misaller kullanır, daha basit sorular sorar... Ve dinleyicilerini iyinin tarifine ulaştırmaya çalışır. Onun gayesi iyiliktir. İyilik olmayınca insan bir hiçtir. Onun kanaatince bütün insanlar iyinin ne olduğunu doğru olarak bilirlerse, bütün hareketlerinde iyiliği arayacaklar veya göreceklerdi. Yani ona göre bütün fazilet, iyilik bilgisi, bütün kötülükse iyiliğin ne olduğunu bilmemekti. Eflatun'un yazmış olduğu, Sokrates'in savunması adlı bu eserde, Sokrates'in suçlanışı ve yargılanışındaki son ana kadar geçen sürede o görkemli savunmada bu tavrı buluruz. Sokrates en çok olimpos tanrılarıyla tanrıçalarını... ...bazen de her yerde korku salan bu sayısız doğaüstü varlıkları... ...ahlak düzenine duyduğu inançları ve çok tanrılı din düzenini sorgular. Sorgularken de bilginin, bilgeliğin ve hakikat felsefesinin gerçeğini arar. Sokrates'e ölümü de ölümsüzlüğü de getiren bu sorulara verdiği karşılıklar olmuştur. Kendine özgü dini bir inancı vardı. Tek bir tanrıya inanıyor... Ölümün onu bütünüyle yok edemeyeceğine kendince güveniyordu Sokrates. Şimdi Sokrates'in savunma adlı eserden kısa bir bölüm dinleyelim. Ey Atinanlar! Bir gün bilgisiyle tanınmış birinin yanına gittim. Kendisine iyice baktım. Adını burada söylemeyeceğim, sınamak için seçtiğim bu adam devlet işleriyle uğraşır. Şöyle bir sonuca ulaştım. O adam birçok kimseye, özellikle de kendisine çok bilgili görünüyor ama gerçekten bilgisi kıt biri. Bunun üzerine kendisini bilgin santığını, gerçekte ise olmadığını anlatmaya çalıştım. Bunun sonucu hem onun hem de orada bulunup beni dinleyen birçok insanın düşmanlığını kazanmak oldu. Yanından ayrılırken kendi kendime dedim ki... ...ikimiz de gerçekten iyi ve güzel bir şey bilmesek de ben yine ondan daha iyi bir durumdayım. Çünkü o hiçbir şey bilmediği halde bildiğini zannediyor... ...ben biliyorum fakat bildiğimi de düşünmüyorum. Demek ben ondan biraz daha bilgiliyim... ...çünkü bilmediklerimi bildiğimi sanıyorum. Sonra daha yüce felsefi iddiaları olan başka birine gittim... ...yine aynı sonuçla karşı karşıya kaldım... ...ve bundan sonra bir başkasına gittim. Bütün bu insanların düşmanlığını kazandığımın farkındayım... ...ve bu yüzden ağlıyor ve bundan korkuyorum. Bu düşmanların sayısı artıyor... Bu sayı arttıkça birinden diğerine geçiyor, geçtikçe daha da ümitsizleniyordu. Bu bende büyük bir üzüntüye de neden oluyordu. Sokrates, çevresini ve düşüncelerini sorgulamayı sürdürerek sözlerine şöyle devam eder. Son olarak çeşitli zanaatkara gittim. Çünkü ben hiçbir şey bilmediğimi farkındaydım. Ve onların pek çok iyi şey bildiklerinden emindim. Çünkü onlar bilgileriyle çalışıyorlar, ve eser meydana getiriyorlar veya ben öyle zannediyordum. Bu kez yanılmadığımı anladım. Çünkü durum gerçekten böyleydi. Onlar benim bildiğim birçok şeyi en az benim kadar iyi biliyorlardı. Hatta öyle ki benden daha iyi bildikleri şeyler bile vardı. Fakat onların da önemli bir kusurları vardı ki... ...onlar da tıpkı şairler gibi yaptıkları işi çok iyi bildikleri için... ...sanki bilginler gibi davranıyorlar. Kendi işlerinin eri oldukları için en yüce konuların hepsinden de anladıklarını zannediyorlardı. Böyle oldukları için de... Gerçek bilgelikleri gölgede kalıyordu. Dolayısıyla Tanrı'nın adına kendi kendime şu soruyu sordum. Onların ne bilgeliğine ne de cehaletine sahip olmadan kendi gibi olmayı mı yoksa onlar gibi hem bilge hem cahil olmayı mı tercih edersin? Ve şöyle bir sonuca vardım. Onlar gibi hem alim hem cahil olmaktansa her şeyi bilmektense kendim gibi olmaya çalıştım ve bunun daha akıllıca olduğuna inandım. ...sizce de böylesi daha mantıklı değil mi? İnsan ruhunu araştırıp duran Sokrates... ...hayatı boyunca sorular sordu... ...ve doğru cevaplar bulmaya çalıştı... ...bu sorulara. Varsayılan şeylerin üstündeki örtüyü... ...kaldırıyor, kesin bir gerçek... ...gibi görünen şeylere... ...kuşkuyla bakıyordu. Mesela... ...insanlar ulu orta adalet üstüne mi... ...konuşuyorlar, onlara yaklaşıp alçak... ...sesle, nedir o sözüne... ...ettiğiniz şey diye soruyordu. Hayat ve ölüm sorunlarını... ...sana böyle kolayca çözümliği ...veren o soyut sözlerin... ...anlamını söyler misin bana? Onur, Erdem... Ahlak, yurtseverlik dediğin nedir? Kendim dediğin nedir? Sokrates'e ölümü de... ...ölümsüzlüğü de getiren... ...bu sorulara verdiği karşılıklar olur. Ne kadar da çok düşmanım var Atinalılar. Bütün bu araştırmalarım... ...birçok düşman... ...hem de en kötü ve en tehlikelerinden... ...düşmanlar edilmeme neden oldu. O kadar çok iftiraya uğradım ki... Bütün bunlara rağmen bilge diye tanındım Çünkü beni dinleyen herkes, başkalarında bulunmadığını gösterdiğim bütün bilgilerin bende bulunduğunu düşündüler. Fakat gerçek şudur ki, Atinalılar tek gerçek bilge vardır, o da tanrıdır ve bu bir insanların bilgeliğinin aslında bir hiç olduğunu veya çok az şey ifade ettiğini göstermeye başlıyorum. Ey insanlar, sizin en bilgeniz, Sokrates gibi kendi bilgeliğinin gerçekte bir hiç olduğunu bilendir. Bu işte benim ismimi sadece bir misal olarak kullanıyor ve böyle demek istiyor sanki. Sokrates, evrensel tanımlara, değişmez kavramlara erişmekle ilgileniyordu. Sofislerse göreci öğretiler ileri sürüyorlar, zorunlu ve evrensel olarak geçerli olanı yatsıyorlardı. Ahlak felsefesi üzerine fikirler ortaya koyarken Sokrat, bu anlayışını yaşadığı zorluklar karşısında hiç değiştirmedi. Sokrates, idamına karar verildikten sonra savunmasının bir yerinde şöyle seslenir: "Atinalılar, ölümden korkmuyorum." Bu konuda size yalnız sözlerle değil, çok değer verdiğiniz olgularla da söylediklerimi ispat edebilirim. Sizlere başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. O zaman ölüm korkusu nedeniyle bile olsa haksızlığa karşı hiçbir zaman boyun eğmemiş, tam tersine ölümü göze almış bir adam olduğumu anlarsınız. Size mahkemeler hakkında belki çok önemli gözükmeyen ama gerçekten olmuş bir şey anlatacağım. Akınallar. Şimdiye kadar üstlendiğim ve çok önem verdiğim devlet memurluğu, Halk Meclisi üyeliği olmuştur. Hepiniz sonradan kabul ettiğiniz gibi yasaya aykırı olarak onları toptan sorgulamayı ileri sürmüştünüz. O zaman yasaya aykırı olan bu harekete karşı sizleri uyarmış ve karşı oy veren tek üye ben olmuştum. Kelimelerinizle beni suçlayıp hapse atmakla beni korkuttukları zaman, sizler bağırıp çağırdığınızda ben ne cezaevine girmekten ne de öldürülmekten korkarak ve haksızlıklara ortak olmaktansa, Yasanın ve doğruluğun yanında yer alarak bütün tehlikelere meydan okumam gerektiğine inanıyordum. Bütün bunlar devletimizin demokrasiyle yönetilmekte olduğu zamanlarda olmuştu. Ardından 30'ların oligarşik zihniyeti yönetimi ele geçirince benimle birlikte başka 4 kişi daha Talos'a çağrılarak idam etmek istedikleri Leon'u Salamis'ten geçirmemize emrettiler. Bu, onların işledikleri suçlara mümkün olduğu kadar çok sayıda kişiyi ortak etmek için verilmiş emirlerden biriydi. Sokrates sözüne şöyle devam eder. O zamanlar bu şartlar altında sözüm yerindeyse hayatıma nokta kadar önem vermediğimi, en çok hatta biricik önem verdiğim şeyin haksızlık yapmamak ve suç işlememek olduğunu yalnız sözlerimle değil, eylemlerimle de ispat ettim. Şimdiye de kimseye haksızlık etmediğim gibi kendime de haksızlık etmeyeceğim. Bana verilen cezaya layık olduğumu söylemeyeceğim. Kendim için bir ceza da teklif etmeyeceğim. Niçin edeyim ki? Meletos'un ileri sürdüğü ölüm cezasından korktuğundan mı? Ölümün bir iyilik mi yoksa kötülük mü olduğunu bilmediğim halde... ...kötü olduğundan kesinlikle emin olduğum bir cezayı mı talep edeyim? Sokrates'in dostları para karşılığı... ...gizlice onu kaçırtabileceklerini bile teklif etmişlerdi. O böyle bir yönteme bile şiddetle karşı çıkmıştı. Kimileri de belki şöyle diyeceklerdi. Sokrates sürgüne gittiğinde çenesini tutup sessiz ve sakin yerinde otursaydı sonuç bu kadar kötü bir karar olmayabilirdi. Bakın Sokrates savunmasında böyle söyleyenlere nasıl cevap verir? Buna vereceğim cevabı bazılarının kafasına sokmak çok zor bir iş. Çünkü bunu yapmanın Tanrı'ya karşı bir isyan anlamına geldiğini ve bu yüzden ağzımı tutamayacağımı söylesem şaka yaptığımı sanıp bana inanmayacaksınız. Oysa her gün erdemi ve üzerinde hem kendimi hem başkalarını sınadığım daha birçok sorunu tartışmanın insan için en büyük mutluluk olduğunu, sınamasız bir hayatın yaşanmaya değer bir hayat olmadığını söylersem bu durumda bana daha da az inanacaksınız. Söylediklerim doğrudur ama bunu size kabul ettirmek hiç de kolay değildir. Doğru tanımlama, duru düşünme ve şaşmaz inceleme gerektiren Sokrates metodundan yakınanlardan anlardan bazıları, onun cevaplandırdığından daha çok soru sorduğunu ve zihinleri eskisinden daha çok karıştırdığını ileri sürerek karşı çıkıyorlardı Sokrat'ın söylediği her söze. İdamına karar verenler, onu ne yazık ki anlamayanlardı. Eflatun'un yazmış olduğu Sokrates'in savunması adlı bu kitapta bir düşünce adamının hazin ve içli hikayesini bulacaksınız. Avrupa uygarlığı, düşünceye karşı ilk büyük suçu işlemiş, bir filozofun zehir içerek öldürülmesine karar vermişti. Böylelikle Sokrates, felsefenin ve demokrasi tarihinin haksız yere idam edilen ilk filozoflarından olmuştu. Söyleyiş ustalığının, düşünce ve kendini savunma özgürlüğünün onurlu mücadelesini Sokrates'in yaşamında bulabiliriz. Felsefe tarihinin önemli köşe taşlarından sayılan bir eser ve bütün yaptıklarını Erdem'in yüceliği adına yapan bir adamın hikayesini. Sokrates'in Savunması adlı bu eseri okumak artık size kalıyor. Hoşçakalın. Esen kalın.